ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni sahip değilim. Bir mecburiye eski sahip insanıyla, şahsım için değil belki dostlarımı ve sözlerimi ehli dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için hakikat hali hem dostlarıma hem ehli dünyaya ve ehli hükme beyan etmek için beş noktayı beyan ediyorum. Birinci nokta, denilmiş mi için siyasetten çekirdin, hiç yanaşmıyorsun? Ben cevap, 9-10 sene evvelki eski sahip bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu. Ve gördü ki o yol meşkuk ve müskülatlı ve bana nispeten fuzuliyane hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnevi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren ya muvaffuk olur veya muhalif olur. Eğer muvaffuk olsa madem memur ve mev'us değilim O halde siyasetçilik bana fuzuli ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa bana ihtiyaç yok. Çünkü mesail tavazzum etmiş. Herkes benim gibi bilir. Beyhude sene çalmak manasızdır. Eğer kuvvetle ve hadise çıkarmakla mukalibet etsem husulü meşgul bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var. birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale dinaen günahlara girmek, masumları günaha atmak vicdanım kabul etmiyor diye eski Said sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet dünyevi siyasiyeyi terk etti. Buna katli şahit o vakitten beri sekiz senedir bir tek gazetene okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki sekiz sene evvel Günde belki sekiz gazete eski Said okuyordu. Hem beş senedir bütün dikkatle benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari bir tereşruh gören söylesin. Halbuki benim gibi asabi ve inne merhîletü fi terkir hiyel distoruyla, en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alakasız bir insanın değilse ki sene sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete iştahı ve arzusu olsaydı tehtikata, taharriyatı lüzum bırakmayarak, top güllesi gibi sada verecekti. İkinci nokta, yeni Said niçin bu kadar şiddetle siyasetten tecellif ediyor? El cevap, milyarlar seneden ziyade olan hayat-ı ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını, meşgup bir iki sana hayat-ı dünyeviyeye lüzumsuz, fuzuli bir surette karışmayla feda etmemek için, hem en mühim, en lüzumlu, en saf, ve en hakikatli olan hizmeti iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünkü diyor, ben ihtiyar oluyorum, bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş, hayat ebediyeye çalışmak lazım geliyor. Hayat-ı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Fakat ilim itibarıyla insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için Şer an hizmete mükellef olduğundan hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet ya hayat-ı ve dünyeviyeye ait olacak, o ise elimden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciyeti bırakıp en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imanı hizmet ciyetini tercih ettim. Kendi nefsime kazandığım hakaiki imaniyi ve nefsimde teczube ettiğim manevi ilaçları, Sair insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenab-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma kefaret yapar. Bu hizmete karşı şeytan racimden recimden başka hiç kimsenin mümin olsun, kafir olsun, sıddık olsun, zındık olsun karşı gelmeye hakkı yoktur. Çünkü imansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıstıkta, kebairde birer menhuz lezzet şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir cihet lezzet yok. Elem içinde elendir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde asaptır. İşte böyle hassiz bir hayat-ı ebediyeye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz, tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, benim gibi alakasız ve yalnız ve eski günahlarına kefaret aramaya mecbur bir adamda ne kadar hilaf akıldır, ne kadar hilaf-ı hikmettir, ne derece bir divaneliktir, divaneler de anlayabilirler. Ama, Kur'an'da imanın hizmeti niçin beni men ediyor dersen, ben de derim ki, hakaiki imaniye ve Kur'aniye, birer elmas hükmünde olduğu halde, siyasetle âlüde olsaydım, elimdeki o elmaslar, oluna dilen avanın tarafından, acaba taraftar kazanmak için bir propagandayı siyaset değil mi? diye düşünürler. O elmaslara adil şişeler mazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle o elmaslara zulmederim. Ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. İşte ey ehli dünya neden benimle uğraşıyorsunuz? Beni kendi halimde bırakmıyorsunuz? Eğer derseniz şeyhler bazen işimize karışıyorlar. Sana da bazen şeyh derler ben de derim. Hey efendiler ben şeyh değilim ben hocayım.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 cebbetil asabiyyatel cahiliye bu ibare İslamiyet öncesi cahiliye adetlerine dönmekten men eden hadislerden itibas edilmiştir. Bu mevzuda birçok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bunlardan birisinin manası şöyledir. İslam dini kendinden önceki batıl olan fiil hareket, adet ve inanışları keser, kaldırır. Ferman-ı katisiyle Eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet perverliğe Avrupa'nın bir nevi frenk illeti olduğundan bir zehir katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa o frenk illetini İslam için atmış. Ta tefrika versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O frenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığını talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir, hey efendiler her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şartta bir nefer hata ise, kartta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetiyle mahkum etmek elinden her hadise-i bana sıkıntı vermek hangi usulledir? Hangi vicdan hükmeder? Hangi maslahat iktiza eder? Üçüncü nokta Halimi istirahatimi düşünen Ve her musibete karşı sabırla sükutunu istiyarab eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzitliydin. Edna bir tahkire tahammül edemezdin. El cevap iki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz, cevabını alınız. Birinci hitaye iki sene evvel benim hakkında bir müdür sebepsiz gıyabımda teslih hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar eski Said damarıyla mütesir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi. Sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Nefsime demiştim. Eğer onun takdiri ve beyan ettiği kusurlar sahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse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 ve Kur'an'ı hizmetkârlığım sıfatıma ait ise, o bana ait değil. O adamı, beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havane ediyorum. O azizdir, hakimdir. Eğer sırf beni söylemek, takdir etmek, çürütmek devrimden ise, o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez, belki misafir olduğum, Ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini takdir etmek sahibine aittir, o müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbin istirahat etti. Ve uhevdudu emri ilallah, Allah basirum bil ibad. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak Allah kullarını hakkıyla görür dedim. O vakayı olmamış gibi saydım, unuttum. Fakat muatte teessüf sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş. İkinci hikaye, şu senede işittim ki bir hadise olmuş. O hadisenin vukuundan sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde o vakıa ile ciddi alakadarmışım gibi bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum. E Et sen de pek nadir olarak bir meseleyi imaniyeyi bir dostuma yazardım.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 Dünya misafirhanesinin cefasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'ana hizmetkârlığım cihetiyle, eğer dünya beni tasdik ediyorsa, onun müdafaası bana ait değil. Onu aziz-i cebbara havale ediyorum. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhret-i kırmak için, teveccüh-i hakkında bozmak murad ise onlara rahmet. Çünkü teveccühü anmaya mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benimle temas edenler beni bilirler ki, şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hatta kıymetkar mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki 50 defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkarı ammeden düşürtmek, iskat ettirmekten muratları tercümanlık ettiğim hakaik imaniye ve Kur'aniye ait ise beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez. Başkasına gece yapamaz. Dördüncü nokta. Evhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi. Eğer dünya bana der, neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sayiyle geçinenleri istemiyoruz. El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 Küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek, bele zekat dahi olsa, hem maaşı kabul etmemek. Yalnız bir iki sene daru'l hikmet-i İslamiyede dostlarımın icvariyle kabul etmeye mecbur oldum. O parayı da manen millete iade ettik. Hem maaşatı dünyevi için minnet altına girmemek bütün ömrümde bir düsturu hayatımdır. Ahli memleketin ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki nesinde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar kabul etmedim Öyleyse nasıl idare edersin denilse benim bereket ve ikramı ilahi de yaşıyorum nefsin kendindan her hakarete, her ihanetin müaraf isse de fakat Kur'an hizmetinin kerameti olarak erzak hususunda ikram-ı ilahi olan berekete sahip oluyorum o emma binyamet Rabbi kefe hadif Rabbinin nimetini iade Sırcıyla Cenab-ı Hakk'ım bana ettiği ihsanatı yad edip bir sikru manevi nevinde birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir sikru manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir rıya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müftehirane gizli bereketi izhar etmek kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. İşte birisi.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 Ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ifbarı ve şahadetiyle üç ekmek, bir kıyı pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç 15 gün Ramazan'dan sonra gitmiştir. Üçüncüsü dağda 3 üç ay bana ve misafirlerime bir kıyı tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı.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 ''Katran ağacının üstünde, dalları içinde bize bakıyor.'' Dedim, ''Süleyman, müjde, cenab Hak bize rızık verdi.'' O ekmeği aldık, bakıyoruz ki, kuşlar ve hayvanat-ı vahşiye hiçbiri 20-30 gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. O ekmek ikimize iki gün kağıtı geldi. Biz yerken, bitmek üzereyken, dört sene sadık bir sıddıkım olan, müstakim Süleyman, ekmekle aşağıdan çıka geldi.''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 Kedi baksı geldi, tavuğu hatıra getirdi. Bir tavuğum var. Şu kuşta yumurta makinesi gibi, pek az pasılayla her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün iki yumurta getirdi. Ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum, böyle olur mu? Dedim, dediler. Belki bir ihsan-ı ilahidir. Hem şu tavuğun nasıl çıkardığı bir küçük yavrusu vardı. Ramazan-ı Şerif'in başında yumurtaya başladı. Ta 40 gün devam etti.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 Eğer hile olsaydı, bu beş sene zarfında sizlere temellikkarane bir müracaat edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez. İrfal ve aldatmaya daima çalışır. Halbuki bana karşı en büyük hücumlara ve tenkitlere mukabil. Tezellüle tenezzül etmedim. Tevekkatu Allah deyip, el dünyaya arkamı çevirdim. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden aklı varsa pişman olmaz. Yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. 50 seneden sonra alakasız tek başıyla bir adam hayat-ı dünyanın bir iki sene gevezeliğine, çarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnazlık olmaz. Belki ebdeh bir divanı olur. Ebdeh bir divanenin elinden ne gelir ki onunla uğraşasın? Ama zahiren tarik-i dünya, batınen talib-i dünya şüphesi ise وَمَا اُبَرِّيُوا نَفْسِي su Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Sırrınca ben nefsimi tebrik etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat sufrani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için ebedi, daimi hayatını ve saadet ebediyesini berbat etmek ehl-i aklınnikar değil. ehl-i aklın ve zih-i olmadığından, nefse i emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. 3 vehimli suay, ehl-i dünya diyorlar ki, sen bizi sever misin, beğeniyor musun? Eğer seversen neden bize kaçıp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın, biz muarızlarımızı ezeriz. El cevap, ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyanızı beğeniyorum.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 İman ve ahiret münasebetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehl-i ahireti dost kılan ve başka herkese yabani ve herkeste ona yabani nazarıyla bakan bir insan semeresiz, tehlikeli dünyanıza karışsa muzaaf bir divane olmak gerektir. Beşinci nokta. Beş kusip meseleye dairdir birincisi. Ehli dünya bana diyorlar ki, Bizim usulü medeniyetimizi, tarzı hayatımızı ve suret-i niçin sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bize muarrissin. Ben de derim: "Hey efendiler, ne hakla bana usulü medeniyetinizi teklif ediyorsunuz? Halbuki siz beni hukuk-u medeniyetten iskat etmiş gibi, haksız olarak 5 sene bir köyde muhabereden ve ihtilattan memnun bir tarzda ikamet ettirdiniz." Her menfi'yi şehirlerde dostla ve ile beraber bıraktınız ve sonra vesika verdiğiniz halde sebepsiz beni tecrüb edip bir iki tane müstesna hiçbir hemşehliyle görüştürmediniz. Demek beni efrad-ı milletten ve raiyetten saymıyorsunuz. Nasıl kanun-ı medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez.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 resmi bir dairemiz var. Sen ne sarahiyetle, ne şiyat diniye yapıyorsun. Sen madem nefye mahkumsun bu işlere karışmaya hakkın yok. Evet cevap. Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hataik imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe ilahiye olan o esrar halif bir niyetle ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliyi kabul ettim fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalarımın bükmü bakidir. Saniye, yazdığım hakaiki imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviye-i Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar. Yalnız medan-ı için yeni huruf çıkmadan evvel haçya dair bir risalemi tâb ettirdim. Bunu da bana karşı insafsız eski vali o risaleyi tetrik edip tenkit edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi. Üçüncü mesele. Benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için ehli dünyaya hoş görünmek için benden zahiren teberri ediyorlar. Belki tenkit ediyorlar. Halbuki kurnaz ehli dünya Bunların teberrüsünü ve bana karşı içkinatlarını o ehli dünyaya sıdakate değil, belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Ben de derim ki, ey ahiret dostlarım, benim Kur'an'ı hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse siz benden teberriyle kurtulamazsınız. O hal ile musibete ve tokada daha ziyade istihkat kest edersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz. Dördüncü mesele. Şu neki zamanında görüyorum ki kot vuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar bana taraf girane, rakibane bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Hey efendiler ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var.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 Hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez, sırrınca teklif-i manayı tahliyüptür. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccihtir,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 Haşiye, bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. 16. Mektubun Zeyli Bismihi ve inmişim illa yusebbühü Onun adıyla Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Öyle dünya sebepsiz, benim gibi aciz, garip bir adamdan tevehvim edip, binler adam kuvvetimle tahayyül ederek, beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında bir iki gece kalmaklığıma müsaade etmemişler. İşittim ki diyorlar Said elli bin nefer kuvvetindedir. Onun için serbest bırakmıyoruz. Ben de derim ki ey bedbaht ahli dünya bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsından ise elli bin nefer değil belki bir nefer 50 defa benden ziyade işler görebilir. Yani odamın kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Eğer korkunuz mesleğinden ve Kur'an'a ait dellallığından ve kuvve manevi imaniyeden ise 50.000 nefer değil. Yanlışsınız. Meslekte itibariyle elli milyon kuvvetindeyim haberiniz olsun. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşretliğim envari imaniye ile onların fununu müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa Allah'ın tevhikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, İnşallah mağlup edemezler. Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim ahiretime karışmayınız, karışsanız da beyhudedir. çok büyük huda kurvayı bazı ile dönmez bir şam'a kimle vuraya üsleme kesinmez benim hakkında müstesna bir surette pek ziyade ehli dünyaya vehmim edip adı korkuyorlar. ben de bulunmayan ve bulunsa dahi siyasi bir kusur teşkil etmeyen ve ithameme değer olmayan şekli büyüklüğü hanedan askeri sahibi nüfuzlu etba çok, hem şehrileriyle görüşmek dünya ihtimaliyle alakadar olmadı Hatta siyasete girmek, hatta muhalif olmak gibi bende bulunmayan emirleri tahallül ederek evhama düşmüşler. Hatta hapiste ve hariçteki yani kendilerince kabile af olmayanların dahi aflarını müzakere ettikleri sırada beni adeta her şeyden men ettiler. Fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var. Zulmenin topu var, güllesi var, kalası varsa hakkında bükülmez kolu dönmez yüzü vardır. Ben de derim ehele dünyanın hükmü var, şevketi var, kuvveti varsa Kur'an'ın feyziyle kadiminde de şaşırmaz ilmi, susmaz sözü vardır yanılmaz kalbi, sönmez nuru vardır çok dostlarla beraber bana nezaret eden bir kumandan mükerrrem sual ettiler neden mesika için müracaat etmiyorsun istida vermiyorsun el cevap 5-6 sebep için müracaat etmiyorum ve edemiyorum birincisi Ben ehl dünyanın dünyasına karışmadım ki onların muhkumu olayım, onlara müracaat edeyim. Ben kader ilahinin muhkumuyum ve ona karşı kusurum var, ona müracaat ediyorum. İkincisi, bu dünya çabuk tabeddül eder, bir misafirhane olduğunu yakinen iman edip bildim. Onun için hakiki vatan değil, her yer birdir. Madem vatanımda bati kalmayacağım, beyhude ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şeye yaramıyor. Madem her yer misafirhanedir Eğer misafirhane sahibinin Rahmeti yar ise Herkes yardır Her yer yarar Eğer yar değilse Her yer kalbedardır Ve herkes kismandır Üçüncüsü Müracaat kanun dairesinde olur Halbuki bu altı senedir Bana karşı muamele keyfi Ve fevkal kanundur Menfiler kanunuyla bana muamele edilmedi Hukuku medeniyetten Hukuku medeniyetten ...ve belki hukuk dünyeviyeden ispat edilmiş bir tarzda bana baktılar. Bu fevkal kanun muamele edenlere kanun namına müracaat manasız olur. Dördüncüsü, bu sene buranın müdürü, benim namıma, Bangla'nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre kariyesinde... ...tebdil-i için birkaç gün kalmaya dair müracaat etti. Müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevabı ret verenlere nasıl müracaat edilir?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 Belki bilerek veya bilmeyerek zındıka hesabına benim dine merbutiyetimden beni tazip ediyorlar. Öyleyse onlara müracaat etmek, dinden kısmallık göstermek ve mesleki zındıkayı okşamak demektir. Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe adil olan kaderi ilahi beni onların zalim eliyle tazip edecektir. Çünkü onlar diyanete merbutiyetimden beni sıkıyorlar. Kader ise benim diyanette ve ihlaslı noksaniyetim var. Ara sıra el dünyaya riyakarlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyleyse şimdilik şu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer el dünyaya müracaat etsem kader der. Ey riyakar bu müracaatın cezasını çek. Eğer müracat etmezsem ehli dünyada der. Bizi tanımıyorsun sıkıntıda kal. Yetin sebebi. Malumdur ki bir memurun vazifesi heyet-i istimaiyeye meydan vermemek ve nafilere yardım etmektir. Halbuki beni nezaret altına alan memur kabir kapsına gelen misafir bir ihtiyar adama La ilahe illallah'taki imanın latif bir zevkini izah ettiğim vakit bir cürmü meşrut halinde beni yakalamak gibi çok zaman yanıma gelmediği halde o vakit güya bir kabahat istiyorum gibi yanıma geldi ihlasla dinleyen o biçareyi de mahrum bıraktı beni de hiddete getirdi halbuki burada bazı adamlar vardı o onlara ehemmiyet vermiyordu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 Ne benimle görüştüler ve ne de halimi sordular. Ben evvel zannettim ki adavetlerimden yanaşmıyorlar. Sonra tahakkuk etti ki evhamlarımdan. Dünya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. İşte şu adamlar gibi eczacı ve memurları bulunan, bir hükümeti hükümet diyerek merci tanıyıp müracaat etmek kârı akıl değil, beyhude bir sillettir. Eski Said olsaydı Antara gibi diyecekti. Maul Hayati bisilletin ke cehennem, وَجَهَنَّمُ بِالْعِزِّ فَحْرُ مَنْزِلِ Zilletle ele geçen abi hayat tıpkı cehennem gibidir. İzzetle cehennem ise medarı ı iftihar bir menzilim olur. Eski Said yok. Yeni Said ise ehl dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyalara başlamayasın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mahkeme-i kübrada onlarla muhakeme olacağız der, sükut eder. Adem-i müracaatının sebeplerinden sekizincisi, Gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir adamet olduğu kaidesince adil olan kader-i ilahi layık olmadıkları halde meyillettiğim şu ehli dünyanın zalim eliyle beni tazip ediyor. Ben de bu azaba müstahakım deyip sükut ediyordum. Çünkü harbi umumide gönüllü alay kumandanı olarak iki sene çalıştım çarpıştım. Ordu kumandanı ve Enver Paşa takdiratı altında kıymetler talebelerini dostlarımı feda ettim.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 ''Hiç müdahale etmediler, ihtilattan men ettiler, beni muhabereden kesmediler. Halbuki bu dostlarım, dünya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat imaniyelerine uğraştırmadanlar, Hiçbir sebep yokken, siyasetten ve dünyadan alakamı kestiğimi bilirlerken, üç sene değil, Belki ki beni altı sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar, ihtilattan men ettiler. Vesikam olduğu halde, dersten hatta odamda hususi dersimi de men ettiler, muhabereye ses çektiler.''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 İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetin halis, billah için olmamış ki aksul amel oluyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incikiyorsunuz. Elbette mahkemeyi i kübra'da sizinle görüşeceğiz. Hasbunallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır derim. الباقي هو الباقي سايت نورسي